1733, numaralı konu, Hz. Ömer'in Şam yakınlarındaki Câbiye kentinde bir hutbe irat etmesi, evet, Hz. Ömer Şam topraklarına girdiğinde, Şam'ın güneyinde ve Havran bölgesinde bulunan Kebiye kentinde bir hutbe irat ederek şunları söyledi, kendisiyle tanınmak için Kur'an öğrenip okuyunuz, onunla amel ediniz ki ona layık ve ehlinden olasınız, hiç kimsenin derecesi Allah'a isyan hususunda kendisine itaat edilmek derecesine ulaşmamıştır, hak ile söylenen bir söz en büyük hatırlamıştır hatırlatmadır ve böyle bir söz insanın ne eceline yaklaştırır ve ne de Allah'ın rızkından uzaklaştırır, biliniz ki kul ile rızkı arasında bir perde vardır, kul sabrederse o rızık kendisine gelir, bir an önce elde etmeye kalkıştığında ise perdeyi yırtar ve takdir edilen rızıktan da fazlasını alamaz, atlarınızı eğitiniz ve ok atmayı öğreniniz, ayakkabı giyip misvak kullanınız, atanız mad bin adnan gibi yaşamaya çalışınız, acemlerin ahlakını almaktan ve zalimlerle oturup kalkmaktan kaçınınız, aranışınız haçın yükselmesine engel olunuz, içki içilen sofraya oturmayınız, hamamlara çıplak ve peştemalsiz girmeyiniz, hanımlarınızın hamama gitmelerine izin vermeyiniz, çünkü bu helal değildir, acemlerin memleketinden sizi oraya bağlayacak bir şey almayınız ve onlarla böyle bir konuda akit yapmayınız, çünkü yakın bir zamanda tekrar yurdunuza dönebilirsiniz, boynunuzu her türlü zilletten koruyunuz, gittiğiniz yerlere Arapların hayvanlarıyla gidiniz, şunu da biliniz ki içkiler üzüm, bal ve hurma olmak üzere üç şeyden yapılmaktadır. Bunların yıllanan ve keskinleşen kısımları hamır, şaraptır ve içilmesi de haramdır. Allah Teala şu üç sınıf insanı tezkiye etmez, temize çıkarmaz, yüzlerine bakmaz, kıyamet gününde kendisine yaklaştırmadığı gibi onları elem verici bir azabada çarptırır. Bunların birincisi dünya menfaati için bir imama biat edip de menfaat elde ettiği sürece aktini yerine getirerek ona itaat eden, aksi takdirde aktini bozan kimselerdir. İkincisi ikindi namazında sonra ticaret eşyasını çıkarıp, Allah'a yemin ederim ki şu kadar verdiler vermedim gibi sözlerle satanlardır, üçüncüsü ise müminlere küfretmek fasıklık, onlarla savaşmakla küfürdür, bir mümine, herhangi bir mümin kardeşiyle üç günden fazla küs kalması helal değildir, kim de bir kahine, bir müneccime, bir falcıya ya da gaybı biliyorum diyen herhangi bir kimseye gidip de onun söylediklerini tasdik ederse o Hazreti Muhammed'e inenleri inkar etmiş olur.